Hocam, bazı zatlardan bahsederken onları tazim etmek için radiyallahu anhum diyoruz. Bu kimlere söylenir? Efendim bu konuda Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Allah Teala Hazretlerinin ismi anılınca Celle Celaluhu, azameti yüce olan Allah hı hı. demektir. Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselamın adı geçince sallallahu aleyhi ve sellem Allah ona salatu selam etsin, dua etsin, selam etsin. Peki, sahabilerden birisinin adı geçtiği zaman, radyallahu anhu, yahut radyallahu anhuma, yahut radyallahu anhum ifadesi geçer. Radyallahu anhu bir sahabi. Bazen bir sahabiyle baba oğul birlikte anılırlar. Abdullah ibnu Ömer, radyallahu anhuma. Abdullah e, Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah, onların ikisinden de Allah razı olsun denir. Hı hı. Eğer bu sahabilerden birisi Müslüman, baba oğul, kardeş vesaire. biri Müslüman, diğeri Müslüman değilse ama dil icabı ikisini bir arada tarihi olgular icabı ikisini bir arada anmak gerekiyorsa Müslüman olan birisi Müslüman olmayan öbürüyle karıştırmamalı. İki kişiyi andığın halde sadece Müslüman olan için radıyallahu anhu dersiniz. Eğer bahsettiğiniz Müslüman sahabiler çoğunluktaysa, 3 kişi 5 kişi ise radıyallahu anhum dersiniz. Mesela ashab-ı kiram radıyallahu anhum haziratı deriz. Evet. Bunun dışında kalan kişilere radıyallahu Anhu denir mi denmez mi ihtilaflı konudur demeseniz kıyamet kopmaz. Daha iyi olur gibi. Yani, yani farklı bir ifade yani, kullanılsa daha iyi olur. Bizim Anadolu'muzda tabi e, genellikle sahabiler için radıyallahu Anhu ifadesi kullanılır. Evet.